Merhabalar, İnce'den Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Necip Paşa'dan Hamediye Marşı ile programımıza başladık. Bu akşam e, önceki programımızdan devamlı Ayhan Hocamızla e, Tarih, Otobiyografi ve Hakikat kitabı çevresinde Torosyan meselesini konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Şimdi geçtiğimiz programda Torosyan meselesinin e, bir tür şeyini yaptık. Evveliyat. Evveliyatını e, konuştuk. Şimdi... Kitap e, üzerinden, tarih otobiyografi <gülüyor> ve hakikat e, kitabı özelinden e, şu Alatürk'a tarihçilik nedir, ne işe yarar, niye böyledir? E, evet, Alatürk'a tarihçiliğin e, birkaç e, özelliği var. Geçen programda da bahsetmiştik. E, arşivlerin kapalı olduğu yerde, yani askeri arşivler normal fanilere kapalı biliyorsunuz. Belki bu adamın bir özlük dosyası var, kapalı kurmay öyle biri yok. Muhakkak olması lazım. Öyle biri yok diyor ama bilemiyorum. Ee, peki böyle bir yok da diğer Ermenilerin dosyalarını açsana dediğin zaman o zaman da tavana bakıyorlar. Ee, efendim Harp okulu mezuniyet defterleri kapalı. Topçu Mektebi mezuniyet defterleri kapalı. Ee, bu adamın çalıştığı, savaştığı cephelerdeki e, alayların e, yazışmaları, savaş günlükleri kapalı. Yani biz 18 Mart'ın... E, Tabyalar tarafından yazılmış, Tabya komutanlarının yazmış olduğu savaş günlüklerinin çok azını biliyoruz. Zahmet edip bu sene Askeri Tarih Belgeleri dergisinde 3-4 tanesini yayınladılar. O kadar biliyoruz. Dolayısıyla bizim e, tarih anlatımız e, biraz menkubelere dayanıyor. E, yani bakın bütün bu 18 Mart'ta işte 100. yıl falan filan neyle anlatıldı? İşte o Seyit Onbaşı değil mi? Evet. Sırtında mermi taşıyan pehlivan kılıklı bir adam. Ee, peki o zaman siz koskoca bir savaşı bir onbaşı ile mı anlatırsınız yani mesela ikinci dünya savaşında kuzey afrika cephesinde general montgomery ile maraşar romel'in savaşı vardır orada onbaşı hansın mücadelesi anlatılmaz <gülüyor> ya da e, çavuş james'in İngiliz ordusundan e, onun mücadelesi anlatılmaz bizde her şey kapalı olduğu için biz böyle bir e, tuhaflıklarla battal gazi destanı seviyesinde işlerle gidiyoruz Şimdi e, bu e, tarih anlatısının önemli bir tarafının arşivlerin kapalı olması olduğunu söyledik. Yani malzeme yok. Doğru düz tarih yazacak malzeme yok. İkinci bir tarafı da eğer bir malzeme ortaya çıkarsa o böyle bir kutsal kitap muamelesi görüyor. Aman her tarafı doğrudur, yanlıştır falan filan. Böyle bir belge saplantısı, belge fetişizmi hikayesi var. E, bu tartışma içinde, Torosyan tartışması içinde ailesinden alınan belgeler var ki bir, ta bir tanesini kitabın başına koymuş. Enver Paşa'nın bir takdirnamesi. İşte bu adam şu zamanlarda savaşmıştır, kendisine işte madalya verilmiştir, yararlık gösterilmiştir falan filan diye böyle bir şey. Bir, yani bizlerin öğrencilere yazdığımız tavsiye mektubu gibi bir şey. Şimdi tartışma önce onun Enver imzasıyla başladı bazı tarihçiler böyle birden adli tıp e, uzmanı kesilip, imza uzmanı kesilip, ben mühendim imzasını beğenmedim falan demeye başladılar. Ondan sonra e, aileden alınan diğer, e, bir tane daha Abdülkerim Paşa'dan bir tavsiye mektubu çıktı. Aa bu ikisi aynı elden çıkmış dediler. Ya nasıl karar verdiniz diye sorduk. E, biz anlarız biz tarihçiyiz. Biz eski yazı okuyoruz. Ya ben de yeni yazıyı yani okuyorum, doktor reçetelerini falan bile okuyabilirim de yani iki doktor reçetesinin aynı elden çıktığı konusunda herhangi bir mahkemede şahitlik edemem farkında mısınız diye bir cevap verdim. Tabii bunlar dostça şeyler. Ee, sonra bu tarih anlatısının e, yani törpseyinin anlattıklarının hiçbir şeye uymadığını işte askeri tarihteki şu şu günkü anlatıya uymadığını. ...resmi tarihimize uymadığını söylediler. Niye uymuyor diye sorduğumuz ...işte efendim... ...bu adam 4 ve 6 Haziran'da... E, ...işte... ...8. Tümenin mensubu olarak... ...savaştığını söylüyor. Palavra Nasıl palavra? Çünkü... ...temmuz ayının ilk 10 gününden sonra gitti... ...8. Tümen. Nereden biliyorsun? İşte askeri tarih öyle yazıyor. Ya... Ben Amerika'ya gidiyordum. Londra'da bir durak verdim... E, bir hafta on gün kadar İngiliz arşivlerine gittim. E, İngiliz arşivleri açık tabii yani pasaportunu gösterip hemen bir çalışma kartı elde ediyorsun, 15 dakikada da bitiyor iş ve çalışmaya başlıyorsun yani o gün tıkır tıkır evrak okuyorsun. Valla 1. E, Dünya Savaşı sırasında her ne kadar savaşın başında Yunanistan tarafsız ama İstanbul'daki ve Anadolu'daki Yunan konsolosları e, İngilizlerin ajanı gibi çalışıyorlar. Uzun Köprü ve Edirne'deki ee, Yunan konsolosu diyor ki Mayıs ayının 25'inde Suriye'den gelen tümen bugün ağırlıklarıyla önümüzden geçti diyor. O <gülüyor> sonra savaş esnasında İngiliz istihbaratı e, yakaladığı esirlerden mülakat yapıyor. Sorguya çekiyor. Sen hangi tümendensin? Hangi alaydansın? Adamlar tıkır tıkır anlatıyorlar. E 8. tümenin parçası olan 24. 25. alaylardan insanlar esir düşmüşler. Savaştıkları gibi esir düşmüşler ve ondan sonra verilen ifadelerde alayların oralarda olduğu ortaya çıkmış. Kaldı ki otobiyografide böyle tarihle ilgili hatalar olamaz. Her mi? zaman günlük tutmadıysa hele. Her hele. zaman olur. Her değil zaman değil olur. Ki? Yani şimdi bu e, otobiyografi konusunda çeşitli e, yazılar vardır. E, bunlardan bir tanesi de Robert Graves diye bir adamın e, birinci Dünya Savaşı otobiyografisi çok e, şeydir. E, önemlidir. Mesela Robert Graves'in bir otobiyografisi var çok satmış ve sonra eleştirmişler ya senin anlattığın hikaye aynen öyle değildi diye istiyorsan oku bu bölümü. Evet. Sizin Yüzbaşı Torosyan tartışması yahut Alaturka tarihçiliğin açmazları yazınızın girişinde bu alıntı. Bu nedenle savaşta yaşanmış olayları ve tarihleri karıştıran askerlere geniş bir pay tanınmalıdır. Hatta paradoksal olarak şunu da söyleyebilirim. Siper savaşlarının en kötü tecrübelerini yaşamış olan birinin hatıratı eğer yüksek oranda hatalarla dolu değilse bence hakikate uygun değildir. Topların büyük patlamalarla sürdürdükleri perde atışları herhangi birini kısa bir süre için yalancı veya hayal, hayalperest yapabilir. Verilen kayıpların tamamen abartılmasında, gereksiz bir biçimde korkunç olaylara takılıp kalmada, tarihlerin karıştırılmasında ve siperlerde çıkarılan dedikodularla ger gerçekten şahit olunmuş olayların karıştırılmasında bildik siper haleti ruhiyesi hep iş başındadır. Evet, şimdi e, dolayısıyla e, bizim tarihçilerimiz maalesef bu tartışmada bütün defolarını ortaya döktüler. Bir adamın hayat anlatısını ve travma geçirmiş bir adamın hayat anlatısını sanki bir arşiv belgesi muamelesi yaptılar. Şimdi ve burada arşivden çıkan her belge doğru mudur? Bana şöyle geliyor. Yani Torosyan'ın e, ve anılarının e, temel bir problemi varsa o da Torosyan'ın Ermeni olması. Evet. Bir, yani bir Ermeni, iş, Ermeni okur. Yüzbaşı Ahmet Bey'in anıları olsaydı çok güzel bir şey. Hiç evet, yok, bu tartışmanın evet. şeyi o milyon, milyon milyonda bir çıkmazdı. Evet. Şimdi bir Ermeni okur bana e-mail yolladı. Dedi ki bu anıları yazan adam Sarkis Torosyan yerine Süleyman Torosoğlu olsaydı. Bitti. Bu arkadaşlar bu adamın oralarda bulunmadığını ispatlamak için bu kadar kendilerini paralayacaklar mıydı? Ya da devamlı böyle bir reddiye kitabı çıkıyor mu piyasaya? Her Katıyor. anıya cevaben. Yani. Yani. Yok canım. Şimdi tabii e, bu arada e, unutmayalım ki e, yakın tarih üzerinde hatta tarih üzerine müthiş bir ideolojik mücadele var. Şimdi Osmanlı orduyu Humayun'u... ...resmi ismi... ...Kemalistler tarafından 1920'lerden... ...30'lardan itibaren Türkleştirildi. Türk ordusu oldu. Yani sanki herkes içinde Türk. Evet. Kürt yok, Arap yok, Arnavut yok... Çerkes yok, Yürcü yok, Laz yok... ...yok. Hepsi Türk. Tabii... ...resmi anlatı dışında... ...işte Mehmet Akif'in şiirlerinde... ...bu İslamcı boyutta vardı... ...ama o resmileşmemişti. Fakat 1990'lardan sonra... ...ilginç bir şey oldu... Özellikle e, Tayyip Erdoğan'ın e, şey belediye başkanı seçildiği seçimden sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde e, İslamcı e, siyasete mensup e, insanlar, siyasetçiler belediye başkanı oldular. Ve o dönemde bir süreç başladı. O da şu, yani işte e, Lüleburgaz Belediyesi atıyorum kafadan veya işte Bayramiç Belediyesi e, ahaliye iki tane otobüse topluyor kadınları, çocukları, e, gençleri. Çanakkale savaş alanlarına evet. tur tertipliyor. Şimdi bu turlarda tabii inanılmaz şeyler anlatılmaya başlandı. Yani çöpe 38 santim olan Queen Elizabeth'in attığı, zıhrının attığı mermileri işte evliyalar rebound yapıp havaya yükseliyorlar, tutuyorlar ve bizim insanlarımızın ölmesini engelliyorlar gökyüzünden bir bulut iniyor ve birden bir İngiliz taburunu alıyor ve yok ediyor falan. Böyle bir takım hikayeler anlatılmaya başladı. Dedim ya biz e, bu menkıbe düzeyinde tarihe meraklıyız. Çünkü harşivleri de açmayarak gayet de güzel getiriyoruz işi. Yani 18 Mart Seyit Onbaşı ile anlatıyoruz. Şimdi bu anlatıdan bu turlardan Kurmay rahatsız oldu. Genelkurmay bundan biri 10-15 sene evvel e, 10 sene evvel galiba Bastırdı ve efendim her önüne gelen bu Çanakkale savaş alanlarında tur rehberliği yapamaz. Bunun bir eğitimi vardır. Buradan geçmelidirler, kokart almalıdırlar. Bir, iki, e, bu eğitimde biz verelim noktasına geldiler. Dolayısıyla ne bileyim ben işte e, Şerefli Koçhisar Merkez Camii imamının e, gelip e, Çanakkale konusunda e, e, tur rehberliği yapmasını önüne geçilmiş oldu. Ama bu mücadele devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz sene mesela o zaman başbakanı Sayın Erdoğan şey dedi, kardeşim dedi. Bu Haçlı Seferleri 900 sene evvel falan değil, 1915'te açtı. Çanakkale'de Haçlı Seferleri vardır dedi. Şimdi ha, yani o zaman biz Çanakkale Savaşları'nı, Birinci Dünya Savaşı'nı bir cihatçı mantıkla ele alıyoruz. Şimdi bunu böyle Mesika'da el alacak da cami görmek gibi bir şey. Ha, bunu böyle ele almaya başladığın zaman tarihin bir kısmını ütülemen lazım. Yani, yani olmuyor. Gayri Müslimler savaşmadığı gelmen Şimdi, lazım. Şimdi evet. Yani. Bu Torosyan gariban iki anlatıyı da bozuyor. Hem Türk ordusu anlatısını bozuyor, adam Ermeni. Hem İslam ordusu anlatısını bozuyor, adam Hristiyan. Evet. Bir de başka bir şey daha var. Şimdi bakın, bu Çanakkale günlerinde falan bakın televizyona. Liman von Sanders'ten falan bahsedilmez. Evet. E yani adam beşinci gayrim, ordu. <gülüyor> ordu kumandanı düpedüz Hristiyanar. Ayrıca dörtte bir de Yahudidir. E şimdi sünnetsiz bir adam İslam ordusu kumandanı mı olur? Selahaddin Eyyubi olabilir <gülüyor> yani, mi yani? yani. E şimdi böyle bir noktaya gitmeye başladı. Şimdi bu tarih öyle bir şey ki... E, ...öyle bir yorgan ki herkes üstüne çekiyor ama ayaklar dışarıda kalıyor. E, bir türlü oturmuyor işler. Ve e, bu e, tartışmada biz e, Tarhan Akçar Akçam dostumla bir karar aldık. Ocak ayı 2013 Ocağı'nda geldik. Bu önemli bir tartışma. Bu tartışma şeyde cereyan etmesin artık. Yani gazete köşelerinden çıkaralım, akademik mecraya atalım bunu dedik. E, ve gazetecilerle konuşmama kararı aldık. Çünkü bir sürü insan... Hocam mülakat verir misiniz diye beşimizde koşuyordu veya yazı yazar mısınız diye reddetti. Önemli bir tarih yazımı tartışmak mı? Tabii bu burada burada bir anı nasıl okunur? Bir belge nasıl okunur? Bir belgenin sahteliğine nasıl karar veririz? Metodolojik ee, sorunu bu. Niye adam sahte belge yapsın? Peki sahte belge yaptıysa ...hadi yaptığını kabul edelim bir an için. Ne ne derdi vardı? Ne Şimdi. Peki böyle bir belgeyi, böyle bir referansı kumandanından niye alırsın? O niye verir? Şimdi bütün bunlar ciddi sorular ve bunları belge bazında tartışamazsın. Belgenin dışına çıkacaksın. O belgeye hayat veren toplumsal şartları inceleyeceksin. Niye 1915'te bir Ermeni subay tavsiye mektubu alır diye sorarsan bunun cevabı var. O Ermeni subay bütün Anadolu Ermenilerinin kökünden sökülüp Suriye çöllerine atıldığını biliyordu bu savaşı Almanlarla Osmanlılar bir de galip bitirirse hadi ben şimdilik ordudayım apoletlerim var bana kimse dokunmuyor ama 1918'den sonra ne olurum sorusunu soruyordu. Orada da kumandanımdan aldığım bu tavsiye mektubu belki benim ailemin ve benim hayatımı kurtarır diye düşünüyordu. Kurtaramadı. Kurtaramadı. <gülüyor> Kurtaramadı. Ama başka e, örneklerini bulduk. Mesela bir Musevi ee, askerin e, Akdülkerim Paşa'dan aldığı mektup var yani. O, o da çıktı aileden. Şimdi e, bu, bu işin önemli bir tarafı da şu. E, şimdi bakın. Tut ki e, 1950'lerde 40'larda e, genç bir Alman çocuk e, 10 yaşında diyelim. Aile albümlerine bakıyor. Bir tane üniformalı adam görüyor. Anne bu kim diyor. Ay bu deden diyor. E bu üniforma ne? Osmanlı üniforması. Ne? Nerede bu? İşte Gazze'de savaştı. Esir düştü İngilizlere. İki sene esir kaldı mesela. Şimdi böyle bir şey var. Bu çocuk ama daha sonraki yıllarda bunu söyleyemiyor. Çünkü isyan eden hain Ermeniler edebiyatı var karşısında. Aynen. Torosyan tartışması çok önemli bir şey yaptı. Bu aile içinde kalmış hapsedilmiş olan hafızanın dışarı çıkmasını sağladı. Şimdi beni en çok mutlu eden şeyin onu da size söyleyeyim. Ben bir daha bu tartışmaya bu kadar vakit ay ayıracağımı, bu saatten sonra askeri tarih öğreneceğimi hiç düşünmüyordum. Bu tamamen bana sürpriz oldu. Evet, eh, tamam, öğrenmenin sınırı yok, öğrendik. Fakat ben bunu yayınladıktan sonra, bu tartışma başladıktan sonra, The Independent Gazetesi'nde Robert Fisk iki tane yazı evet. yazınca ve yabancı e, kaynaklarda bu iş bilinmeye başlayınca, dünyanın çeşitli yerlerinden bir takım Diyaspor Ermenileri bana e-mailler atmaya başladı. Sayın Profesör Aktar, işte siz yüzbaşı Doros'un anılarını yayınladınız. Tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Ekte size bir anı daha yolluyoruz. <gülüyor> Scan edilmiş, bir PDF geliyor. Aa bu ne falan? Efendim Kalus Sürmenyan'ın anıları. Evet. Kim ya bu Kalus? Erzincanlı üsteymen. Aa. Köprüköy'de savaşmış, Harbiye mezunu. Ondan sonra Tokat Zile'deki eğitim olayında eğitim subayı olarak savaşmış, ailesini kurtarmış. Şimdi bunu mesela genç bir akademisyen Tolga Cora tercüme etti. Tarih Vakfı'ndan çıktı. Ondan sonra bu, bu böyle anılar 3 5 üstüme yağıyor ve Ermenice okuyamıyorum. Ben hepsini toparladım. Ee, Aras Yayınlarına gittim. Ee, onların yöneticilerine dedim ki bakın arkadaşlar böyle anılar var. Bunlar Ermenice. Ben anlamam. Ama bunları tercüme ederseniz size söz veriyorum. 5 kuruş da para istemiyorum. Her birine giriş yazarım dedim. Bir tanesine bir hikaye ben yazdım. Eee Avedis Cebecihan'ın e, günlüğü, yani Avedis Cebecihan doktor ve e, Çanakkale'deki e, amele taburlarının e, hekimi. Adam basbaya Çanakkale'yi anlatıyor. Daha sonra Bitlis'e, Doğu Anadolu'ya gidiyor. Oradaki durumu anlatıyor. Kendisi Gaziantep'li, bugün evi e, sanıyorum Atatürk Kültür Merkezi olarak kullanılıyor Gaziantep'te. Cebecihan ailesinin e, konağı. ...ve e, ailesini işte Halep'te buluyor. Müthiş bir anı. Ya, yani müthiş bir günlük. Değilmiş. O da tarih kitabı okuyarak belki yazmıştır. Evet işte onu, diyeceğiz. E, onu mu diyeceğiz? O, dön o dönem Ermenileri tarihe çok merak demiş. Özellikle İngilizce kaynakları. Evet İngilizce. Öze özellikle İngilizce kaynaklara. Şimdi e, bu çerçevede... Bu, e, o kitap çıktı mı bu arada? Çıkıyor. Bir iki ay içinde evet. Arasya'yla çıkıyor. E, hatta o kültür merkezi olan binanın fotoğrafını da çekip koymuşlar e, gösterdiler bana şimdi böylece bir yeni hafıza ortaya çıktı ee, ben bundan dolayı çok memnunum ee, ama tabii ki bu saatten sonra askeri tarih öğrenmek zorunda kaldım peki tartışmanın yine başına döndüğümde çok basit bazı sorular geliyor aklıma bayağı öğrenci naifliğiyle bir yandan Buyurun, düşün, bir söylüyorum ee, Torosya'nın e, anılarına bakıp Çeşitli tutarsızlıkları bulmak tamam mümkün? Hı hı. Bu tutarsızlıkları bulduk diye kişinin varlığını toptan reddetme so sorununu ben bir türlü anlamıyorum. Varlığını kabul ediyorsun. Peki bunu teyit mekanizmaları yok mu? Yani metodoloji zaten burada başlıyor tartışması. Ee, yani kısacası özetle arşivlerdeki kayda bakılır ama arşivler kapalı. Hı hı. Peki arşivler kapalı iken oturup bu tutarsızlıkları yazmak üzere çalışma yapılacağını arşivler açılsın Artık baskısı yapmak niye mümkün olmadı o kadar çok, tarihçi çok e, doğru 300 bir şey sayfayı 500 sayfa yazacak emeği reddetmek yerine ya bunu bize biz gerçeğini söyleyin. Çünkü bir işin yolu şudur gidersin arşive bakarsın Hı -hı. Türkiye'deki arşive bakarsın Almanya'da varsın metinler anılar onlarla karşılaştırsın çünkü bir sürü Alman yüzbaşı ve komutan var. Hı -hı. ...çok basit bir şekilde... ...işin matematiği ee, böyle olmalıydı herhalde. Yani 34 tane yazı yazan Berkıtay... ...382 sayfalı kitap yazan Hakan Erdem... ...bir tek cümle yazmadılar. Ya şu askeriye arşivler açılsın... Evet, de kol kola girip hep beraber siz evet, de isterdiniz. Evet. Hadi açalım artık yani. Yani bir sürü... ...bir sürü... ...şöyle diyeyim daha muhafazakar... ...tarihçi bile artık bu arşivler... ...açılsın noktasına gelmişken... ...bunlar bunu söylemediler. Bir de şimdi... Ee, bu belge fetişizminden bahsettim. 23 e, Aralık 1920 günü Torosyana, Amerikan Ellis Adasında New York'ta sorusuyla. Mesleğin. Cevap tüccar. Evin nerede? Marsilya diyor. Şimdi bunu nasıl kabul edeceğiz? Şimdi bu, bu cevap, bu soru, bu cevap tabii ki savaş bağlamında ele alınacak. 1917 senesi bahar aylarında Amerikan ordusu Amerika Birinci Dünya Savaşı'na katılır. Alman cephesinin çökertilmesine e, yol açan büyük e, taarruz 1918 yaz ayları Amerikan ordusunda katkısıyla yapılır. Şimdi savaşa katılmış olan, düşman tarafında katılmış olan bir Amerikan ordusunun e, şey, e, muhaceret memuruna sen... Yani ...mesleğiniz diye sorulduğu zaman... ...Osmanlı ordusunda topçu yüzbaşısı <gülüyor> der misin? <gülüyor> Dersen giremeyeceğin garanti. Tamam mı? Malsilya'da tüccar diyeceksin. Tamam Şimdi... Adam hayatta kalmaya çalışıyor ya. Adam hayatta yani. kalmaya çalışıyor. Yani hatırlayın... ...1980 sonrası tamam sizin yaşınız ufak ama... ...1980 sonrası... ...bir sürü siyasi mülteci Almanya'ya gitti... Bir sürü insan da kendilerine siyasi mülteci statüsü, evet. havası takınarak ha, Almanya'ya çalışma izni almaya gittiler. Yani kapıda yahu işte ben dev yolcuyum, dev solcuyum falan filan diye hikayeler anlatan yüzlerce TC vatandaşı vardı. Bunların siyasetle falan da çok doğrudan ilgisi yoktu. Yani e, burada şey etmemek lazım. Ben geçenlerde e, bir arkadaşa e, şunu söyledim. Şimdi rahmetli benim bir halamın oğlu vardı. Doktordu bu. Benden de yaşça epey büyüktü. Ben lisede matematikten falan kötüydüm. Böyle ikinci sömestr devamsızlık 19 güne falan geldiği zaman bir matematik sözlüsü falan varsa ben kaçardım. E tabii üç gün kaçmak lazım çünkü ancak rapor alınıyor. Şimdi bu rahmetli Burhan Asikioğlu dünya efendisi bir insandı ve beni çok severdi. Bana hep rapor verirdi. Şimdi rapor resmi. Burhan Asikioğlu'nun imzası onun imzası. Kapı gibi rapor. Ama içeriği palavra. Şimdi evet. belgelerin bir kısmı böyle de olabilir. Yani e, bunları, e, bunları e, e, bir tarihçi hayalhanisini kullanmalıdır, bir tarihçi empati yeteneğini kullanmalıdır. Bunlar ikisi yoksa öyle belgeler sana bakar, sen belgelere bakarsın. O belgeleri yan yana getirirsek de tarih olur zannedersin? Olmaz. Bu tartışma, bu kitap bir metodoloji kitabı olarak önemli. Yani hem Birinci Dünya Savaşı e, içinde bu Ermeni meselesi nasıl şekillendi? Osmanlı ordusunda Ermeni subaylar, askerler ne durumdaydı? Bu gündelik hayatımızda bugün, yani ne oldu yüce devletimiz birden 18 Mart'ta kutladığı Çanakkale, 24 Nisan'da kutladı bu sene. Niye acaba? E çünkü 24 Nisan bütün dünyada Ermeni soykırımı anma günüydü. ...bizimkiler onun üstünü bir battaniye ile örtmek için... ...böyle ses, bir tarih ses. kaydırması yaptılar. Şimdi bütün bunların... ...tam merkezinde oluşan bir tartışmaydı. E, bu çerçevede bakıldığı zaman... E, ...yani tarih meraklıları açısından... ...tarih öğrencileri açısından... ...önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Biraz şeyi hatırlayarak da olayın... E, ...hangi düzlemde ilerlediğini... ...anlamaya çalışıyorum. Grantling Sabihah Gökçen'le ilgili haberi yaptığında yine kökenleriyle ilgili ve o noktadan sonra tehditlerin nasıl arttığını halbuki bu bir tarih konusudur bir yandan yani bir hı hı. şekilde e, belli bir belgeye bilgiye dayandırılabilecek bir konudur ama olayın aslında belge tarih konu olması dışında bir ulus hikayesinin e, derin devletin, siyasetin hepsinin içinde olduğu bir konu olduğu ortaya çıkıyor haliyle e, olay sadece bir e, tarihte de değil, değil tarihte de değil. Evet. E, büyük bir e, devlet kurma şeyi var, refleksi var yani. Şimdi e, bizim için bir sürü olay tarih değil zaten. Ben bu sene e, birkaç e, yani bir sürü konferansa katıldım. Bir tanesi çok ilginçti. E, gündüz'ün akademik bir toplantıya dahil, e, davetliydim. 25 dakika. E, Ermeni tehcirine direndiği için. Diyarbakır Valisi Doktor Reşit Bey'in adamları tarafından öldürtülen Lice Kaymakamı Hüseyin Nesimi Bey'in hikayesini anlattım. Akademik ortamda, üniversitede. Aynı akşam tip televizyonda davetliydim. Ee, Ermeni tehcirine direnen bürokratları tartıştık. Şimdi bu çok nadir olur. Yani sabah Üniversitede akşam popüler bir tarih programında ya da bir e, programda aynı şey. Ama bu Türkiye'de biz maalesef bu noktadayız. Tarih, tarih değil. Tarihin içinde yaşıyoruz. Taksiye binip, ya ben işte öğretim meclisiyim. Ne işle uğraşıyorsun hocam falan diye sorar ya. İşte ben bu böyle te tehcir, mehcir. Dönüm. Biz Ermenileri kestik mi sorusu. Geliyorsa <gülüyor> <gülüyor> bu çok güncel bir problemdir. Tamam mı? Evet. Bugünümüzü kurabilmek, anlayabilmek için sürekli olarak o tarihi yeniden, yeniden aynen, yazmaya aynen. Ve, e, ve o metodolojik tartışmasını Ve mücadele veriliyor. Yok e, Türk ordusu, yok İslam ordusu falan filan diye bu mücadele de devam ediyor. Halen bu, devam ediyor. Sürekli açık bir yara halinde evet, bütün, bütün tarihimiz. Zavallı Yüzbaşı Torosya'nın anıları da bu tam mücadelenin göbeğine düşüyor. Şu arşivlerin aynen. açılmamasının sebebi de bu hikayenin daha halen kapanmamış olması. Tabii tabii tabii. tabii. Ama programı kapatmak zorundayız. Hocam ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. E, tarih, otobiyografi ve hakikat kitabı için e, Bülent Somay derlediği kitabı. Tanır Akçam, Ayhan Aktar, Suavi Aydın, Oannes Kılıçdığı, Bülent Somay ve Kahraman Şakul'un yazılarından oluşuyor. E, bu minvalde iki programdır konuşmuş olduk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.